Elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyi'ât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hadiye leh ve dersimiz halâ taharattan başlıyor. Bu bugün necasetin 5.'sini göreceğiz inşallah. 5. <gülüyor> al ölü hayvan. Veya uta leş olarak anlaşılan veyahutta uta kesim kesimle tabiği gayr kesimle adlandırılan ölü hayvan. <gülüyor> Çünkü şer'î kesim bile olsa hayvan öldürüldükten sonra kesildikten sonra yine ölü sayılıyor. Ama şer'î midir değil midir? şere kesimle yapılan hayvan tabi biliyorsunuz. <gülüyor> e, eti helal olduğu gibi derisi de helaldir. Ancak kendiliğinden ölmüş olan bir hayvan eti haram olduğu gibi derisi yine haramdır. Yani necistir. <gülüyor> Ancak bu deri Tabaklama yapıldıktan sonra o deri tahir oluyor, yani temiz oluyor. Ve İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis -i şerifte diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "İde dubiğal ihabu fakatta, İde dubiğal ihab Ve buradaki tabaklamadan önce deriye ihab deniliyor Arapçada, ama tabaklama yapıldıktan sonra ihab denilmiyor normal cilt ismi veriyorlar. Ve burada biliyorsunuz daha önceden bahsetmiştik, değinmiştik eti yiyen hayvanların pislikleri yani çişleri ve dışkıları bazı alimler tahir olduğunu söylüyor. Bazı alimler tahir olmadığını ve özellikle Ebu Hanife rahimahullah eti yenen hayvanların yani eti yenmeyen hayvanların çişleri ve dışkıları necis olduğu gibi eti yenen hayvanların da çişleri ve dışkıları necistir onların yanında <gülüyor> İmam Malik'in bir görüşüne göre aynı şekilde ve dikkat ediyorsanız İmam Malik Rahimallah ile Abu Hanife birçok meselelerde birleşiyorlar bazı meselelerde mesela <gülüyor> Meni'nin necis olup olmadığı aynı görüşteler Abu Hanife mezhebine göre meni necistir. İmam Malik'e göre de necistir. Yalnız Abu Hanife mezhebi ile Malik mezhebi arasında bir nevi fark var. Abu Hanife rahimahullah meni, meni kuru iken yıkanmaz, ovalanır. İmam Malik ise Allah ister kuru olsun ister e, yaş olsun yani rütübetli olsun her iki yönden yıkanması gerekiyor. Yıkanmadığı müddetçe o şey temiz olmuyor. Ve tabii ki en doğru görüşe göre, sahih görüşe göre biliyorsunuz cumhura göre Meni Tahir'dir. Burada deri yine o şekilde. Biz bakıyoruz burada yine Abu Hanife ile İmam Malik Rahim Allah bakıyorsunuz. Burada birleşiyorlar. Diğer bir hadis-i şerifte yine İmam Ahmed ile İmam Tirmidin ve İmam en rivayet ettikleri hadiste... ''Eyyüme ihâbin dubighe fe qattahû'' Ve buradaki fe eyyüme burada yani eyyüme buradaki e, kelime nekira bir kelime geldiği için yani herhangi bir hayvan ve burada eti yenen hayvanlar ile eti yenmeyen hayvanlar arasında hiçbir fark görmüyorlar. <gülüyor> ve özellikle i̇mam Şevkani Şevkâni İmam-ı Sen'ani ve bunların çizgisinde olan İmam Elbani i̇bn Teymiye ve İmam Ahmet'in bir görüşüne göre bir görüşüne göre eti yenen hayvanlar ile yenmeyen hayvanlar arasında bir fark yoktur. Domuz konusunda domuz konusunda değişiyor. Tabi ona da değinilecek. Ondan sonra yine İmam Ahmet ile İmam Tirmidhi ve İmam Ebu Davud ve El Hakim'in rivayet ettikleri hadiste diyor ki Mâ kuti'a el behîmeti ve hiye hayyetun fe yani hayvan, keçi, koyun, e, inek veyahut da deve bu eti yenen hayvanlardan herhangi bir hayvandan bir parça kesilirse o kesilen parça ölü mahiyetinde sayılır. Yani leş sayılır. Hayvan deri diri olduğu halde keçi olsun yani eti yenen hayvanlardan, kuyruğundan veyahut da bacağından herhangi bir yerden bir parça kestiği zaman o parça طهير تميز ديل بالعكس ليش سايرش؟ فهو ميتة أي أو شيء ألسايرش. في إمام أحمد إلى ابن ماجن رواية التكلاري حدث الديركي وحلت لنا ميتتان دم ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال diyor ki bize Allah Aleyhisselatü Vesselam yani bize diyor iki tane ölü ve iki tane kan bize tahir kılındı. Ey temizdir, tahirdir, necis değil. Elhud dedikleri işte balıklar ve balık cinsinde deniz e, deniz içerisinde yaşayan hayvanlar daha önceden değinmiştik bir kısım hayvanlar denizde ve karada yaşıyor. Karada ve denizde yaşayan hayvanlar Denizde olarak görüldüğü zaman, o zaman bazı, alim, bazı alimlerin yiyeceğini söylüyorlar. Yani leş şeklinde, leş hükmünde değil, normal olarak temiz ve tahirdir. Ama karada görüldüğü zaman, o zaman onu necis sayıyorlar. Ancak yüzde yüz denizde yaşayıp, ten, denizin dışında yaşamayacak hayvanlar, ölü olarak görüldüğü zaman, bunlar nedir? Bunlar tahirdir, temizdir. İki tane kan ise ciğer ve dalak biliyorsunuz özellikle dalak ciğerden çok daha kanlıdır. Dalak ciğerden çok daha kanlıdır. Ve hatırlıyorsanız biz demiştik, demiştik ki kan konusunda alimler ihtilafa düştüler. İnsandan akan kan gerçekten haram mıdır, necis midir, değil midir? Alimler, alimlerin ihtilafa düştüklerini anlatmıştık. Bazı alimler, insandan akan kan, abdesti bu, abdesti bozduğu gibi aynı aynı zamanda da necistir. Bazı alimler dediler ki necist ve özellikle İmam-ı Şafi'yi rahimahullah ile İmam-ı Şafi'yi mezhebi ile Ebu Hanife mezhebi arasında yani bu iki kutup arasında bu konuda çok büyük tartışmalar ve kitaplar yazıldı. Kan abdesti bozar mı, bozmaz mı? Kan kan insan kanı ne cismidir, değil midir? Bu konuda gerçekten yani aralarında çok rediyeler yazıldı. Ve bayağı uzattılar, kitaplar yazdılar. Nice kitaplar yazıldı bu konuda. <gülüyor> Ve dikkat ediyorsanız burada hayvan kesildiği zaman hayvandan akan kan yani yeresek serilen kan bu, alimler ittifak etmişler necistir. Ancak hayvan kesildikten sonra hayvanın içinde eti içerisinde bazı damarların içerisinde kalmış kan ne midir değil midir? Alimler ihtilafa düştüler. Cumhur'un görüşüne göre necist değil. Mesela damarlarda kan kalmış veyahut da e, böbreklerde veyahut da yani etin birçok tarafında biliyorsunuz kan kalıyor. Bu kanın afedildiği söyleniyor. Cumhurun görüşüne göre her ne kadar bazı alimler necis olduğunu söylüyorlarsa da yani e, delil cumhurun yanındadır. Ancak yere akan kan necistir. Bu esnada mesela kesim esnasında insana sıçranan kan temiz midir değil midir? Cumhur'a göre cumhur'a göre necistir. Sahih görüşe necis değildir ve İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah ile İmam Ben Teymiye ve bunların çizgisinde olan <gülüyor> alimler diyorlar ki necis değildir. Delille inşallah değineceğiz. <gülüyor> Hütlerin yani balıkların tahir olduğuna dair diyor ki <gülüyor> İmam Abu Dawud ile Tirmizi ve İbn-i rivayet ettikleri hadiste diyor ki Hüve <gülüyor> tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu Biliyorsunuz geçmişte şu anda bu zamanda olduğu gibi geçmişte de oluyordu. Ve özellikle geçmişte su bolu olmadığından dolayı sefere sefine yani bahireyle gemilerle sefere çıkanlar arasında bir kişi Ali satt ve seleme bu soruyu soruyor. Diyor ki ya Resulallah biz diyor sefere çıkıyor. Bahireyle sefineyle sefere çıkıyoruz diyor. Ve yanımızda az bir su bulunduruyoruz diyor. O suyu diyor yani içmek için o suyla abdest alırsak diyor. O zaman sus kalacağız. Yani susarsak sus kalacağız. Deniz suyuyla abdest alınır mı? Ve dikkat ediyorsanız sahabi sorduğu soru sadece abdestle ilgili. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem abdest abdestin üzerinde ayrı bir cevap verdi. Ve burada alimler diyorlar ki bazen soru sorulduğu zaman soruya cevap verecek olan alim o soru soru sorduğu dışında daha başka şeylere cevap veriyorlar <gülüyor> insanları aydınlatmak için ve onun için burada dikkat ediyorsanız diyor huwa aleyhissalatü vesselam huve halbuki sahabi deniz suyunun temiz olup olmadığını sormadı yani tahir olup olmadığını sormadı o deniz suyuyla abdest alınıp alınmayacağını veyahut da balıkların temiz olup olmadığını sormadı. Onun için diyor ki yani balık içerisinde ölü olan her hayvan tabii ki karada ve denizde yaşayan hayvanların dışında mutlak manada denizde yüzde yüz mutlak manada yaşayan hayvanlar hayvanların da temiz tahir olduğuna dair ne yapıyor aleyhissalatü selam cevap veriyor. Ve böylece bu soruyla soruya cevap olarak denizin suyu temiz, tahir olduğu gibi içinde yaşayan balıkların da ölü olarak yakalandığı zaman temiz ve tahirdir. Yani necis değildir. Ancak bazı bazı alimler deniz suyuyla abdest alınmayacağını ifade etmişler. Demişler ki deniz suyu çok aşırı kokulu olduğu için bir de çok aşırı tuzlu olduğu için Mutlak su Mahiyetinde saymamışlar Ancak Hak Yani delil cumhurun yanında Deniz suyu yüzde yüz mutlak manada Mutlak su sayılır Mutlak su ve daha önceden değinmiştik başta Mutlak su Yüzde yüz su olan sudur Mutlak olmayan su demiştik Tahir bir şey o suya o suya karışırsa o su tahirdir ancak temizdir ancak temizleyici değildir demiştik hatırlıyorsanız yani o zaman bulunan arkadaşlar hatırlayabilir örneğin şu anda mesela bir kilo suya bir kaşık çay dökersek alimler demişler ki bu yani çoğunluğuna baktığın zaman böyle çayın ismi mi verilir yoksa su ismi mi verilir? Demişler ki eğer su renkten artık herhangi bir renk ne renk olursa olsun mutlak suyun bolluğu, çoğunluğu o renkten daha çok olursa o zaman o su yine mutlak ismi verilir. Ancak mutlak suya verilen olan renk daha çok ise o zaman o suya o su mutlaklığını kaybederek o renk hangi renk ise o rengin ismi verilir. Örneğin şimdi bu çay. Şimdi bu çay suyla yapıldı. Ama bu çay baktığın zaman buna su demek mümkün değildir. Niçin? Çünkü dikkat ediyorsanız bu renk rengin çoğunluğu mutlak suyun varlığına suyun varlığından daha fazladır. Onun için çay ismi verilir veyahut da portakal is portakal asri ismi verir. Veyahut da elma asri artık artık herhangi bir renk. <gülüyor> Dolayısıyla burada doğrusu cumhurun görüşüne göre deniz suyu temiz, tahir olduğu gibi içinde ölü olarak yakalanan balıklar veyahut da çeşitli hayvanlar yine nedir? Temiz ve tahirdir. <gülüyor> her ne kadar tuzu fazla olup kokusu da fazla ise yani balıklardan dolayı cumhurun görüşüne göre deniz suyu yüzde yüz mutlak su sayılır. Diğer bir hadis-i şerifte diyor ki İzze dubigal ihabu fekat tahur İzze dubigal ihab fekat tahur. Tabii ki burada dikkat ediyorsanız konuşulan deri ihab dediğimiz Ey ölü, ölü hayvanın derisi Çünkü ölü olman hayna, Hayvanın derisi artık onda iht, ittifak var yani ihtilaf yoktur Temizdir tahirdir Ama ölü hayvanın Derisi mutlaka tabaklama Yapılması gerekiyor Ey diba yapılması gerekiyor Bu tabaklamanın çeşitleri çoktur Ancak Abu Hanife Rahimahullah Demiş ki Tuz ile yapılan tab tabaklama Tahir değil necistir çünkü diyor ki tuz yüzde yüz o mikropu veyahutta o necaseti izale etmiyor. Cumhurun görüşüne göre, cumhurun görüşüne göre ha ne olun ne çeşit ilaç olursa olsun, artık geçmişten olsun şu anda bu zamanlarda yani bu e, yani e, teknolojinin çoğaldığı bir dönemde artık ne gibi şeyle temizleniyorsa tamam mı? Tabaklanıyorsa artık o deri nedir? Temizdir. Ve an Abbas anh, yani İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün üzerinde ittifak ettikleri bir hadisi şerifte İbn-i Abbas rivayet edilerek, edilerek Allah Resulü Aleyhisselam Meymune hanımı bir, bir hayvanı varmış. Ve o hayvan kendili artık bir hastalıktan dolayı ölüyor ve onu dışarıda ölü olarak gördüğü zaman bakıyor ki hayvan derisi üzerinde bulunarak böylece atmışlar. İşte o zaman diyor ki Ali Sattwaselam, fe kana Ali Sattwaselam. "Aldınız ihabha, fedabagtumuhu, fentafeatum bihi." "Fekalu innaha meyte." "Faqala inma harma aklaha." "Inma harma aklaha." Diyor ki Ali Sattwaselam, yani siz bu ölü hayvanın derisinden faydalanabilirdiniz. Bilir, yani niçin attınız? Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, bu hayvan ölüdür. Ölü hayvan necistir, haramdır. Dolayısıyla, yani bu bilgimizden dolayı bu şekilde attık. Aleyhisselatü vesselam hayır diyor. Yani diyor onun necis ve haram olan şey nedir? Etidir. Derisi ise dibak yapıldıktan sonra, ay tabaklama yapıldıktan sonra o deriden faydalanabilir. Üstünde namaz kılınabilir. Kuru şeyler doldurulabilir. Yine bazı alimler demişler ki, bu ölü deriye, ölü hayvandan olan deri veya da oluşturulan e, herhangi bir şey yaş olan bir şey katılırsa o içine katılacak veya da doldurulacak olan yaş olan şey necis olur. Süt, ayran, artık ne ne şey olursa olsun. Ancak kuru olan şeylerden dolayı bir şey olmaz demişler. Örneğin bu dahi şu bu falan filan. Doğrusu Doğrusu cumhurun görüşüne göre, sahih görüşe göre yani al-qaulu rajağa göre, ister kuru olsun, ister e, yaş olsun, tabaklama yapıldıktan sonra o deriye, o deriden faydalan faydalanılabilir. B. <gülüyor> Q. O. L. U. sellem U. S. L. L. A. L. Yani neciz niçin necizdir demişler onlar. Çünkü tabaklama yapılmadan önce necis'tir. Niçin? Çünkü hayvan öldü ve onların bilgilerine göre hayvan necis haram olursa o zaman derisi de haramdır. Ali ve selam onlara beyan ediyor. Diyor ki hayır onun eti necis'tir, haramdır. Ancak derisi tabaklama yapıldıktan sonra necis değildir. Ve hatırlıyorsanız daha önceden deilmiştik. Demiştik ki her necis haramdır ama her her haram olan şey necis değildir. Her necis haramdır ama her haram necis değildir ve örnekler vermiştik. Örneğin altın erkeklere haram, kadınlara caiz ancak madde itibariyle necis değil tahirdir. Yani bir kişi her ne kadar Müslüman erkeğe altın haram olmuşsa da o Müslüman erkek zayıf imanından dolayı bir altın yüzük veyahut da daha başka bir şey üzerinde iken namaz kılıyorsa namazı doğrudur, caizdir. Yani bir necasetle namaz kılmış sayılmıyor. Ancak altını kullandığından dolayı günah alıyor. Yoksa altının kendisi haram oluşundan dolayı necis değildir. Ayrıca mesela çeşitli ot ot çeşitleri mesela şu sigara otları mesela. Otlar biliyorsunuz sigara otları normal ottur ve bu otlar temiz tahirdir. Kuru olduktan sonra yine tahirdir. Bir kişi cebinde bir e, tütün kutusu veyahut da bir sigara kutu, e, paketi cebinde olursa evet bu bunu içmek haramdır. Ancak cebinde bulunduğundan dolayı necasetle namaz kılmış sayılmıyor. Çünkü kendisi tahirdir. Tahirdir ama haramdır. Hiç sigaranın halal molup olmadığı tabi biliyorsunuz Türkiye'de çoktan tanalar var. Alimlerimiz bile sigara içiyor. Yani benim bir hocam vardı biliyorsunuz Türkiye'de medreselerde nehu usulü camilerde okunuyor. Ben o zaman da çok küçüktüm hatırlıyorum. Bizim ustadımız caminin içerisinde sigara sarıyor ve caminin içerisinde sigara içiyor ve bize ders veriyor gerçekten. Yani bunu bizzat biz yaşadık yani. Ve Türkiye'de biliyorsunuz birçok alim belki bu zamanda bu zamanda eğer alimler aydınlanmış aydın olmuşlarsa bu konuda o ayrı bir mesele. Ama geçmişte alimler, hocalar ve özellikle medrese hocaları çoğu hepsi saraycı diyorlar ki mekruhtun. Ve mekruhtur dedikleri zaman e tenzihen mekruhtür. Yani helaldir yani, mübahdır. Tamam mı? Yani tahrimen mekruh değildir. Bir tenzihen mekruh var, bir de tahrimen mekruh var. Tahrimen mekruh yani yüzde yüz haramdır. Tenzihen mekruh ey, <gülüyor> yani helaldir, mübahtır, haram değildir. Yalnız doğrusu doğrusu siga, sigara yani e, tıp ispat etmiş bu tür şeylerin, bu uyuşturucu şeylerin vücuda zarar verdiğini ve birçok hastalıklar oluştuğunu öbür taraftan manevi yönden de israf olduğunu hiç vücuda hiçbir faydası olmadığından dolayı ve İslam dini vücuda zarar veren ve sebepsiz yerde faydasız yere sarf ediliyorsa İslam'da o şey haram oluyor işte sigara sigara bunlardan birisi Deriden bahsettiniz hocam, domuzun derisi. Daha geleceğiz, domuza gelmedik. Geleceğiz inşallah. Bir de şey var, sıfır yine berabat doğruyor hocam. Nergile. <gülüyor> yani e, nergile mi diyorlar? Ne diye evet. işte? Artık vücuda zarar verici ve faydası olmayan, vücuda faydası olmayıp, vücuda zarar veren, manevi yönden de israf sayılan bizim dilimizde İslam'da haram. Altıncısı. Beşincisini bitirdik. Altıncısı lehmul hinzir, domuzun eti. Domuzun eti ve kanı bil ittifak, bil ittifak nedir? Necistir. Ancak bazı meselelerde alimler ihtilafa düşmüşler. İmam-ı Şafii Allah'ın mezhebine göre domuzun her çeşit şeyi necistir kolu, derisi, ondan sonra dişleri, kemikleri, dışkısı, her şeyi necis'tir onun yanında. Ebu Hanife'nin yanında, Ebu Hanife'nin mezhebine göre rahimeullah et necis'tir, kanı necis'tir. Ancak kılları ve derisi deba yapıldıktan sonra necis değildir. Tabii kıllar deba yapılmaz. Yani domuz hayatta olduğu halde bir Müslüman Domuza bu şekilde derisine elini sürerse Ebu Hanife'ye göre necis değil, İmam Şafii'ye göre necistir. İmam Malik'in <gülüyor> İmam Malik'in görüşüne göre aynen Ebu Hanife'nin görüşü gibi rahimeullah bu konuda ittifak ediyorlar. Ahmed bin Hanbel'in iki tane görüşü var. Bir görüşü İmam Şafii ile muvafakat ediyor. Diğer bir görüşü İmam Malik'le İmam Ebu Hanife'nin görüşüne göredir. Ve biliyorsunuz Ahmed bin Hamza rahimahullah ile İmam Şafii'nin görüşleri birçok yerde ve damlı denk geliyor. Ey birbirlerine uyuyor çünkü Ahmed bin Hamza rahimahullah İmam Şafii'nin öğrencisiydi. İmam Malik rahimahullah Abu Hanife idiler ama birbirlerini görmediler. Ancak İmam Malik'in öğrencileri, şey Abu Hanife'nin öğrencileri İmam Malikle görüştüler. Örneğin Muhammed el-Şeybani rahimehullah, İmam Muhammed oğlu İmam Muhammed İbn Şeybani İmam Malik'le, İmam Malik'le karşı karşıya geldi ve bütün muvatta'yı İmam İmam Malik'in muvattasını onun yanında ders olarak gördü. Ve İmam Şafii rahimehullah Mekke'den da geldikten sonra İmam Muhammed ile İmam Yusuf'la karşılaştı ve en çok İmam Muhammed'le birçok meselelerde tartıştılar. Yani İmam Şafii Allah İmam Muhammed'in çağdaşı sayılır. Ve İmam Şafii diyor ki, Allah rahmet etsin, Kitab-ül Um'de, diye bir kitabı var diyor ki, İmam Muhammed'den çok faydalandığın gibi, İmam Muhammed'ten de benden çok faydalandı. Yani her ikisi de birbirinden etkilendiler. Biliyorsunuz İmam Muhammed ile Abu Hanife'nin çevresi veyahut da İmam Abu Hanife'nin çizgisinde olan insanlar Bağdat'ta bulundukları için, Hadisten, Hadis sahasından uzak oldukları için, hadisin yokluğunda kıyas ve iştihad yaparlardı. Ve ona onlara onun için diyorlar ki ehlur rai ey görüş sahipleri ve biliyorsunuz alimler de olursa olsun alimler de olursa olsun bir meselede hüküm vermek istediği zaman delil görmediği zaman Kur'an'dan, sünnetten, icmadan görmediği zaman, olmadığı zaman başvuracağı şey nedir? Kıyas yapmak ve iştihad yapmaktır. Dolayısıyla alim bir kişi iştihadında ve kıyasında hata ettiği zaman yine bir sevap alıyor. İsabet ederse iki sevap alıyor. Birinci sevap güç sarf ettiğinden dolayı, ikinci sevap hedefi bulduğundan dolayı. Dolayısıyla burada Cumhur'un görüşüne göre domuz, domuzun kanı dışkısı, çişi, her şeyi nedir? Necistir ve doğru sahih görüş İmam Malik ile İmam Abu Hanife ve bunların çizgisinde olan alimlerin görüşüdür. Ey domuzun kılları necis değildir hayattayken ancak öldükten sonra ölü olarak öldükten sonra necistir. Kanı %100 necistir. <gülüyor> burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in gösterdiği bir hadiste diyor ki: "Men na'ime bin binner bin-nerdeşir." Ve bunu maalesef şiddet. Burada Suudi Arabistan'da bile yani selefiyiz diyen bu top bu selefi toplumda bile şu anda çok görüyoruz. Yalla bizim Türkiye'mizde işte Suriye'de, İran'da, Şurda burada pek normaldir. Ennerdeşir nedir biliyor musunuz? Tavla. E İskanbirli mi hocam? E Yok. Yok. Şu tavla oynuyorlar ya Zarat zar var Zarat. şöyle. Zarat. Ne diyorlar ona? Düme hani düme var ya böyle. Zar diyor. Zar değil Zarat. mi? Faka enneme sabaga fi lehm fi lehmi khinzirin ve demihi. Ve bu hadis İmam-ı Müslüm'ün İmam-ı rivayet ettiği bir hadis. Yani bir kişi <clears throat> zar atara şu atıyor ya tavla oynarken diyor işte zu, bu zarların atışı diyor Allah katında çok şiddetli haram olduğundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki aynen o kişi diyor eliniz domuzun kanına domuzun kanıyla boya etmiş gibi sayılır hani domuzun kanı nedir? necistir dolayısıyla bu tavlayı oynayıp zar atan insanlar Aynen o şeyin hükmüne girmiş oluyor. Men laiba bin nerde şiir fekennema sabagha yadehu fi lahm khinzirin ve damih. Yani çünkü domuzun etinde ve kanında ittifak etmişler. Kılı necis midir değil midir ihtilaf etmişler. Ha burada ittifak varsa o zaman o zaman tavla oyununda zar atmak kesinlikle İslam şeriatında nedir? haramdır, caiz değildir. İskambil ve buna benzeyen oyunlar bazı alimler demişler ki eğer şartlıysa haramdır. Şartlı değilse mubahtır. Sünnette de değil. Tamam mı? Yani mendub değil. Ama mubahtır. Mübah demek yani caizdir. Demişler. Yalnız şu şart bazıları da şu şartı koyuyor. Diyor ki mesela bir kişi üzerinde farz olan farz olan ilim yani farz-ı ayn olan ilimden yoksun ise o vaktini o farz olan ilim ayn ı ayn olan ilme vermeyip gidip de bu tür malayani şeylere verirse mesela televizyonun bir saat önünde bir saat oturuyor bir yerde oturuyor, gırgır gır yapıyor, e, gıbet yapıyor, şu yapıyor, gazete okuyor, dergi okuyor, bir sürü şey yapıyor ama farz ilminden dolayı, farz ilmi ihmal ettiği için, mesela abdest almasını bilmiyor, şartlarını bilmiyor. E, örneğin mesela namazlık günlerini bilmiyor. Yani bazı şahıslar namaz kılıyor ve bakıyorsun ki tadil erken yapamıyor. Ve bunu çok görüyoruz mescitlerde. Adama söylediğin zaman diyor ki benim mezhebim de öyledir. Halbuki onun mezhebi öyle değil. O mezhebine iftira atmış oluyor. Yani mutlaka Tadili erkan alimlere göre nedir? Rükündür. Yalnız Abu Hanife'nin mezhebine göre demişler ki rükün değil vaciptir. Ve bazı alimler yine Hanefi mezhebi içerisinde demişler ki sünnettir. Yani tadili erkan rükün değil, vacip değil sünnettir. Bazıları demişler ki rükün değil vaciptir. Ve genelde vacipliğinde en çok İmam Muhammed, İmam Yusuf ve İmam Seraksi bunlar vacip olduğunu söylüyorlar. <gülüyor> İmam-ı abid Rahimeullah bu meselede biraz daha çok e, teshil yaparak yani tadil erkan olmadığı zaman namazın bozulmayacağını söylüyor. Ama maalesef-i şedid biliyorsunuz doğrusu İmam Muhammed İmam Ebu Yusuf'un yanındadır. Ve biliyorsunuz İmam Muhammed ile İmam Ebu Yusuf bir meselede birleştikleri zaman Ebu Hanife'yi ve diğerlerine yapıyorlar ve özellikle İmam Züfer bunlar bir kenarda kalıyor. Ve biliyorsunuz İmam Hanife'nin İmam, e, İmam Yusuf Ebu Hanife'nin hemen hemen yüzde yirmisinden fazla muhalefet etmişler. Niçin? Çünkü orada hadis yokken iştihad ve kıyas yapılıyordu. Onlar hadisle karşı karşıya geldikleri zaman iştihad, İmam Ebu Hanife'nin iştihadını bırakıyorlar. Hadise sarılıyorlar. <gülüyor> ve bunların delili yani İmam Muhammed ile İmam Yusuf'un delili Ebu Hanife'nin en ileri gelen öğrencilerinden oldukları için bu muhaliflere şunu söylüyorlar. Diyorlar ki İmam Abu Yusuf'a İmam İmam Yusuf Abu Yusuf ile İmam Muhammed'e yani siz nasıl olur da imama muhalefet ediyorsunuz? Diyorlar ki onlar İmam biz biz imamdan şunu öğrendik. İmam diyor ki ida sahih hadîf fehu mezhebi. Sahih olursa yani hadis Allah Resulü Sallallahu ve sözü sahih olursa o benim mezhebimdir. Dolayısıyla burada İmam Ebu Hanife burada hadisin yokluğunda içtihat yapmışken burada da biz hadisi gördük ve hadisin sahih olduğuna kanaat ettiğimiz için biz yine burada aslında Ebu Hanife'nin mezhebine sarılıyoruz aslında. Niçin? Çünkü Ebu Hanife'nin mezhebi nedir? Sahih hadistir. İle Sahihü'l Hadis ve, ve Aynı sözü İmam Şafii söylüyor. Allah rahmet etsin İmam Şafii. Bu sözü İmam Abu Hanif'ten yani İmam Muhammed'den öğrendi. Çünkü İmam Muhammed de bu İmam Abu Hanife'nin öğrencisiydi. İmam-ı Şafii Bağdat'ta İmam Yusuf, İmam Muhammed'le çok görüştüğü için bu sözü sarf ederken İmam-ı Şafii bu sözü de kabul etti. Ve İmam İmam-ı Şafii'nin sözlerinde bu hadis var diyor ki İmam-ı Şafii ida sahıh'l hadis fehu mezhhebi. Ve İmam Yusuf rahimeullah İmam-ı Yusuf rahimeullah İmam Abu Hanife'nin İmam Ebu Hanife'nin ağır hastalığında, ey ölüm ölümden önce ölüm döşeğindeyken çorap, ayaklarında çorap vardı. Ve biliyorsunuz Ebu Hanife'nin mezhebine göre çorap üzerinde mesih yapmak caiz değildir. Onların mezheplerine göre mesih yapılacak şey mutlaka ayakta durması gerekiyor. Deriden olması gerekiyor. Veyahut da bir gün bir gece o şeyle yürülebilmesi gerekiyor ki o şeyin üzerinde Mesih yapabilsin. Ve Abu Yusuf Rahimeullah yani İmam Yakub İmam Ebu Hanife'ye o günde bir hadis ulaştırıyor. Ey çorap üzerinde yapılan Mesih hadisi. Ve bu hadisi İbn Abbas tarafından rivayet ediliyor. İmam Ebu Hanife bunu kontrol ettikten sonra dikkatli bir şekilde bu silsilede gelen şahıslar yani rivayet eden şahıslar Hepsi onun yanında sıka oldukları için, ey güvenilir oldukları için ne yapıyor? Abu Hanife Rahimahullah o hadisle amel ederek çorap üzerinde mesk ediyor. Evet. Ve başka bir mecliste onu ziyaret etmeye geliyor hastalığı döneminde. Diyelim ki böyle bir mecliste. Ve o anda namaz vakti geliyor. Abu Hanife Rahimahullah abdest alacak ve orada ayaklarını yıkamadan, diyor ki onlara, onlar sormadan, söylemeden, acayip görmeden önce diyor ki Öyle bir şey yapacağım ki veyahut da benden öyle bir şey göreceksiniz ki bundan önce hiç görmediğiniz ve benim yapmadığım bir şey. Nedir? Çorap üzerinde Mesih yapmak. Çünkü diyor Yakup bu hadisi bana ulaştırdı ve bu hadisin senetlerine baktım. Bu hadisi rivayet eden kişiler benim yanımda hepsi fıqadır. Ey güvenilir insanlardır. Dolayısıyla bu hadis hasendir. Ve <gülüyor> dikkat ediyorsanız Abu Hanife hayatında bile hayatında bile kendisinin yapmış olduğu iştihad. Karşısında sahih bir hadis gördüğü zaman kendi iştihadını bırakarak hadise sarılıyor. Ve dikkat ediyorsanız bundan önce İmam Abu Hanife'nin Şafii'nin, Malik'in, Muhammed'in bu konuda sözlerini size attırdı. Diyor ki Abu Hanife Rahimeullah'a Yakub'a, ey Yakub diyor. Benden her duyduğun sözü ya, söyle yazma diyor. Olur ki bugün gördüğün bir sözü yarın oradan vazgeçebilirim. Niçin? Hadisin yokluğunda, delilin yokluğunda kıyas ve iştihat başlar. Ancak delilin varlığında kesinlikle kıyas ve iştihat batıldır. Örneğin hadis var. Adam kalkıyor, iştihat yapıyor ve yot da kıyas yapıyor. Bu batıldır. Eğer o hadis sahihse tabii. Ama hadisin yokluğunda, delilin yokluğunda o zaman iştihad ve kıyas yapılabilir. İşte Ebu Hanife rahimahullah bu şekilde kendi zamanında bile hadisi gördüğü zaman ona sarılıyordu. Ve burada <gülüyor> İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre özellikle biz Türkler Hanefi mezhebine mensup olduğumuz için tavla oyununda hiçbir beis görmüyorlar çokları. Diyorlar ki tavla oyunu bir şart olmadıktan sonra caizdir diyorlar. Ama hadiste gö dikkat ettiyseniz Ali ve selam diyor ki tavla oyununda zar atan, düme atan kişi diyor elini aynen domuzun etine ve kanına boyamış gibi sayılır. Ey o necisdir. Ve böylece bundan dolayı zar atmak kesinlikle nedir? Haramdır, caiz değildir. 7. Ye, 7. köpek تمام <تصفيق> طيب هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اجمعين جزاك الله خير